Selat ve Selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ediyordu. İlk olarak yaptığı bir şey vardı. Çok önemli oluşu nedeniyle o ilk adımı atıyorlardı. İlk adımı mescit inşa etmek oluyordu. İlk iş olarak Mescid-i Nebevi yapıyordu. Sonra ikinci adımını atıyordu. Bir çarşı kuruyordu. Oysa Medine-i Münevvere'de çarşı vardı ama bu çarşılar Yahudilerin semtlerindeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların kendine ait bir çarşının olmasını istiyor ve hemen bir çarşı kuruyordu. Mescid ve çarşı şehrin merkezi noktasındaydı. Bir bakıma Manayla maddenin ahengi, uyumu gerçekleştiriliyordu. Aradan yıllar geçecekti. Dönem Hazreti Ömer Efendimizin devlet başkanlığı dönemiydi. Peygamber Efendimizin kurduğu çarşı Müslümanların çarşısı zaafa uğruyordu. Müslümanlar kendi çarşılarına artık yeterli ilgi göstermemeye başlamışlardı. Bunu fark eden devlet başkanı Hazreti Ömer Efendimiz şöyle diyordu Müslümanlara, ''Çarşınıza sahip çıkın.'' Şayet çarşınız zayıflarsa başka çarşılar öne çıkar. Çarşılarını kaybedenler başkalarına köle olurlar. Varlıklar alemi tam bir denge üzereydi. Dengesini kaybedenler hayatta etkinliği kaybediyorlardı. Camiler ve çarşılar ile maddenin ahengiydi, dengesiydi. Bu dengenin özenle korunması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ediyordu. İlk iş olarak mescidini inşaya başlıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefler arkadaşlarından Tal İbni Ali El-Yemami El-Hanefi anlatıyor. Ben Resulullah ile beraber mescidin binasında çalışıyordum. Resulullah şöyle buyurdu, Yemameli'yi çamura yaklaştırın çünkü o sizden daha güzel çamur yapar. El-Hanefi radıyallahu anh başka bir rivayette ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Onun asabı mescitte çalışıyorlardı. Sanki onların çalışmaları hoşuna gitmiyordu. Ben küreye aldım ve çamuru karıştırdım. Sanki benim çalışmam onun hoşuna gitti ve şöyle buyurdu. ''Hanafi ile çamuru baş başa bırakın. Ona karışmayın çünkü o sizden daha güzel çamur yapıyor.'' ''Ben ey Allah'ın peygamberi ben de onlar gibi kerpiş taşıyayım mı?'' dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır.'' Onlara çamur karıştır. Çünkü sen onlardan daha iyi biliyorsun. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin bir program vardı. Hangi vakitte ne yapacağı belliydi. Ailesini ayırdığı zaman, şerefli arkadaşlarını ayırdığı zaman, Rahman Rahim'e olan namazları, bütün bunların zamanları belliydi. Onun hayatı sanki sakin sakin akıp giden ay gibiydi, güneş gibiydi. Yaptığı işleri en güzel yapardı. İşlerin daima ehline verilmesini, o da en iyi olana verilmesini buyururlardı. Değilse o işe yazık edilmiş olacağını, o işin telef edilmiş olacağını beyan buyururlardı. İşi ehline uzmanla vermezseniz kıyamet kopar buyuruyorlardı. El-Hanefi'ye çamur karma işini vermesinin ve üzerinde ısrar etmesinin nedeni buydu. Her şeyin güzel yapılmasını talep ederdi. Güzel ve sağlam yapılmasını bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyordu. Allahu Teala güzeldir, güzeli sever buyuruyorlardı. Müminler Medine'ye yerleşiyordu. Mallarını, imkanlarını Mekke'de bırakmak zorunda kalmışlardı. Medine'li müminler onları bağrına basıyordu. Ama her geçen gün hicret edenlerin sayısı artıyordu. Medine'li müminlerin içinde imkanı geliş olanlar azdı. Haliyle ciddi boyutlarda sıkıntılar vardı. Müminlerin bir kısmı mescitte kalıyor ama mescitte çok elverişli değildi. Hicretten 16 ay sonra kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'yi i Muazzama'ya dönüşmesi bir imkan sağlıyordu. Daha önce Kudüs tarafında namaz kılınırken şimdi orası boş kalmış bulunuyordu. Üstü örtülü olan bu taraf genişçe bir yerdi. Buraya gölgelik anlamında suffe deniliyordu. Bundan böyle evleri olmayanlar için bir imkan doğuyordu. Genelde çok yoksul olan, genç olan müminler suffeyi evlere haline getiriyorlardı. Burada yatıyor, burada yiyor, burada ibadetlerini yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in sohbetleri genel olarak burada oluyordu. Suffede kalan müminlerin sayısı 70 ila 100 arasında değişebiliyordu. Yer yer 300'e çıktığı oluyordu. Suffe ehlinin ticaret yapma imkanları yoktu. Zaman zaman dağdan odun getirip satanlar olurdu. Zaman zaman da su satanlar oluyordu. Genel olarak yiyecek ve giyecek imkanları yoktu. Yer yer aç kalıyor, aç yatıyorlardı. Açlık nedeniyle namaz kılarken takatsizlikten yere düşenler oluyordu. Elbiseler ise yamalı bohça gibiydi. Yeterli elbiseler yoktu. Elbiselerin kısalığı ve yetersizliği nedeniyle Suffe'den dışarıya çıkamıyorlardı. İmkan olan müminlerin bir gözü Suffe ehlindeydi. Onları kollarlardı, onları gözetirlerdi. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara son derece düşkündü. Onların aç kalmalarına son derece üzülürdü. Elindeki imkanları daima onlarla paylaşırdı. Onlarla olmaktan huzur duyardı. Onlar hem arkadaşıydı, onlar hem talebeleriydi, onlar hem İslam davetçileriydi. Efendimiz'e ne zaman hediye gelse önceliği ehl verirdi. Onların yemesini içmesini isterdi. Kızı Fatıma'sı da ciddi boyutlarda sıkıntılar içindeydi. Bir gün babasından, Efendimiz'den bazı talepler olmuştu. Peygamber Efendimiz'in kalbinin gonca gülü Fatıma'sına şöyle sesleniyordu. Suffedeki Müslümanlar açlıktan iki büklüm halde dururken size nasıl olur da bir şeyler verebilirim buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz zaman zaman Müslümanlara, suffedeki müminlere yardımcı olmalarını, Onları yedirip içirmelerini tavsiye ederlerdi. O günlerde bir beyanlarında bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği sekiz kişiye yeter buyuruyordu. Suffe ehli peygamber ikleminin haslarıydı. Aç kalıyorlardı ama aç oluşlarını belli etmiyorlardı. Müminin o asil ahlakını yaşıyorlardı. Hele hele dilenciliğe, Zerrece asla yönelmiyorlardı Dilencilik şöyle dursun O acı hallerini kimseye söylemiyorlardı O denli aç kalmalarına rağmen Kendilerinden çok kardeşlerini düşünüyorlardı Kendilerine hurma getirildiğinde Asla aç gözlü gibi davranmıyorlardı Diğer kardeşleri çok kesin diye Yavaş yavaş yiyor Daima diğer kardeşlerini ön planda tutuyorlardı Onların yüzleri Açlıktan solgundu Elbiseleri kısaydı yamalıydı Vücutlarına bir gram et yok gibiydi İskelede dönmüş vücutları vardı Bakara suresinin 273. ayeti celilesinde Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki Onlar bütün yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıklarından Yeryüzünde rızık aramak için Gezip dolaşamazlar Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını belli etmediklerinden durumlarını bilmeyenler onları zengin zanneder. Sen onları gördüğün zaman yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek onlardan istemezler. Onlara ne iyilik yaparsanız Allahu Teala bu yaptıklarınızın hepsini bilir buyuruyor. Onlar yoğunluklu olarak Peygamber Efendimizle beraberlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onları sık sık ziyaret ediyor. Durumlarını soruyor, onların dertlerine ortak oluyor, onlarla sohbet ediyor, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat geldiğinde hemen onlara dağıtıyordu. Peygamber Efendimizin meclisleri daha çok ilim meclisleriydi. Bu konuda duyarlı davrananlar çok büyük değer kazanıyordu. Bunların başında Hazreti Ebu Hureyre geliyordu. Hazreti Ebu Hureyre Allahın anh şöyle diyordu. Siz... Ebu Hureyre Resulullah'tan çok hadis rivayet ediyor. Muhacir ve Ensar niçin Ebu Hureyre kadar hadis rivayet etmiyor diyorsunuz? Şüphesiz muhacir kardeşlerimi çarşıda pazartaki işleri ve alışverişleri meşgul ediyordu. Bana gelince karın tokluğuna Resulullah'tan ayrılmıyordum. Onlar yokken ben hazır bulunuyordum. Onlar unuturken ben ezberliyordum. Ensar kardeşlerim ise işleri nedeniyle benim Resulullah'la beraber olduğum kadar beraber olmaları mümkün olamıyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine öyle hitap ediyordu. Beşikten mezara kadar ilimle iç içe olunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitime ayrıcalıklı bir yer veriyordu ya da eğitimi hayatın merkezine oturtuyordu şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serhi ve mensuplarına okuma yazma öğretmeni olarak tayin ediyordu ayrıca Hz. Abdullah bin Mesud Hz. Muaz bin Cebel ve Hz. Ubey bin Kab'ı Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak görevlendiriyordu dersler sistemli bir şekilde devam ediyordu Resulullah benim mescidime gelen başka şey için değil hayır için hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelir bu kişi Allah yolunda savaşan kimse ile aynı mevkidedir buyuruyorlardı suffe ehli ilim yolcularıydı ilim sadece teorik olarak öğrenen kimseler değildi ilim hayata yansımalıydı hayata dokunmalıydı zira onların hedefi iyi bir müslüman olmaktı bunu gerçekleştiren bilginin peşindeydiler bu bilgi vahiydi Vahi ise Resulullah'tan öğreniyorlardı. Biricik yol Resul'e talebe olmaktı. Zira Resulullah'a talebe olmak sadece bilgi almak şeklinde olmazdı. Resulullah canlı Kur'an'dı. Onun ahlakı Kur'an'dı. O usve-i haseneydi. İlim nasıl hayat haline gelirdi. Bunun örneği Peygamber Efendimiz'di. Onlar hiçbir zaman malumat vuruş olmadılar. Öğrendiler, yaşadılar ve öğrettiler. Onlar... Canlı ayetler misaliydi. Ümmetin bütün zamanlarda en büyük sorumluluğu derinlikli alimlerini yetiştirmeleriydi. Değilse hayatları kararırdı. Alimler ümmetin yıldızlarıydı. Yıldızların kaybolduğu zamanlarda zifiri karanlıklar oluşurdu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.